68. Konu, Abdullah bin Elmu, Tem'in Tekrit Savaşı'nda Beni Talib ve başka Arapları dine davet etmesi, Rumlar, Tekrit gününde, Müslümanlarla hangi savaşa girişirlerse yenileceklerini ve İslam orduları ile başa çıkamayacaklarını anladılar, bunun üzerine mallarını ve eşyalarını gemilere yüklemeye başladılar, Talib, İad ve Nemir kabilelerine gönderilen casuslar bunu Abdullah bin Elmu, Tem'ine haber verdiler. Arap Hristiyanlarıyla barış yapmasını önererek, onlar sana icabet edeceklerdir, dediler. Abdullah bu kabilelere şu haberi gönderdi. Eğer barış hususunda ciddi iseniz Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik ediniz. Allah katından gelen hükümleri kabul ediniz. Sonra da bunu bize bildiriniz. Daha sonra bu kabilelere elçiler gönderildi. Bu elçiler söz konusu kabilelerin İslam'ı kabul ettikleri haberini Abdullah bin Mu'teme getirdiler.